Teknolojinin Karanlık Yüzü Hazırlayan ve sunanlar Banu Zeytinoğlu ve Murat Rostar Teknolojinin Karanlık Yüzü'nden hepinize iyi akşamlar. Bilmiyorum ses tonum süzülüden değil de telefonu öbür ucundanmış gibi geliyor mu ama ben ne yazık ki şu.